Radyo Tiyatrosu Ay'a Yolculuk Yazan Jules Verne. Radyoya uygulayan Tarık Dursun K Reji Çetin İpekkaya Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Maston Argun Kınal Albay Saltuk Kaplangı Bilsby Şener Şen Barbie Kane Ali Poyrazoğlu Gazete satıcısı Tanju Çöğen Clark Naci Şahin Marta Hale Akıllı General Morgan Türker Tekin Kaptan Nikol Zeki Alasya Judith Birsen Kaplangı Adamlar Metin Çoban, Sükan Kahraman, Mazlum Kiper Teksaslı, Cihat Tamer Floridalı, Engin Akşelik Telgrafçı, Hikmet Eldek Atlı, Yalçın Canalp Michel, Erhan Abir Mr. Besti geldi efendim Öyle mi? Çok sevindim buna Albayım, Bispi de geldiğine göre toplantımızın herhangi bir eksiği kalmadı demektir. Haklısınız azizim Master. Ooo <gülüyor> hoş geldiniz Bisbee. Nasılsınız? Teşekkür ederim albayım. Ne? Merhaba baylar. Mastin Hunter, Oh, Blomsbury merhabalar. Nasılsınız <gülüyor> görmeyeli bakalım. Kötü. Affedersiniz ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Yani hayatımız hep aynı mimar üzere. Hiçbir değişiklik yok demeye getiriyor. Öyle değil mi Master? Üzücü bir durum bu bizler için. Çok üzücü hem de. Düşünebiliyor musunuz? Yapılacak hiçbir şey yok. Otur, otur, otur. İnsan can sıkıntısından patlayabilir bir gün. İç savaştaki günlerimi düşünüyorum da bazen. Ey gidi günler ey. neymiş diyorum kendi kendime. Amerika Amerika beri öylesine yaman bir savaş görmemiştir. Ne dersiniz Besbey? Haklısınız albayım o günler bir daha geri dönmemek üzere gitti. O zamanki hayatımız ne kadar güzel ne kadar canlılık doluydu. İnsan bir obüs icat edip de hemen döktü mü derhal düşman karşısında döner sonra da komutanlarının intifatlarına mazor olurdu. Fakat bakıyorum da bugün generallerin hepsi ticarethanelerine dönmüşler Mermi yerine pamuk balyalarını denkleip dünyanın dert bir yanına yolluyorlar Bizim Amerika'da topçuların istikbali ölmüştür artık ölmüş Evet çok haklısınız albayım Bizim için çok ağır bir düş kırıklığı doğrusu Düşünün ki yıllar yılı türlü silahlar üzerinde çalışmışsınız Sonra bunları savaş meydanlarına götürüp bir güzel denemiş başarıya ulaşmışsınız 2-3 yıl sonra da gang kulüpte bütün gününü şömine karşısında geçirir olmuşsunuz Üstelik size bir şey daha diyeyim mi? Görünürde hiçbir savaşta yok gibi Bence en iyisi taşı, tarağı toplayıp Amerika'dan çekip gitmek Nereye gitmek mesela e Dünyada savaşın köküne kıran girmedi ya Elbet bir yerlerde bir takım çıban başları vardır <gülüyor> Birileri mutlaka birilerine karşı savaşa hazırlanıyordu Yok canım yok yok Bizler bu ulusun şerefli topçularıyız Dediğinizi yapmak bize yaraşmaz sanırım Fakat albayım belki haklısınız ama Ulusumuzun da gitgide kansız bir ulus olmaya yöneldiğini kabul edin Evet evet Taş duyulacak bir duruma düşüyoruz Gittikçe alçalıyoruz Bizi alçaltıyorlar albayım. Savaşmak için ortada binlerce sebep varken savaşılmıyor, dövüşülmüyor. Kollardan, bacaklardan tasarruf yapılıyor. Bu da o kollarla bacaklardan ne yapacağını bilmeyen insanların çıkarı oluyor. Savaş için bir sebep bulmakta o kadar uzağa gitmeyenin lüzum var. Kuzey Amerika eskiden İngilizlerin elinde değil miydi? Evet, öyleydi. Adaletin yerini bulması için gerekli olan nedir peki? İngilizlerin ülkeyi Amerikalıların elinden geri alması. Güzel, çok güzel. Böylece genel bir savaş patlak verin, biz de mesleğimiz askerle dönmüş oluruz. Ne duruyoruz öyleyse? gidip başka teklifimizi yapalım. Bakalım bizi nasıl karşılayacak. Herhalde iyilikle karşılamayacaklar. Ooo, Barbicane, aziz dostum. Gang Club onurlu başkanı, hoş geldin. Hoş geldiniz Barbicane. Nasılsınız? Gelişinizi duymadık. Hoş bulduk albayım, hoş bulduk Mastin. Pol mutfaktaydı geldiğimde, onun için sizlere haber iletemedim, özür dilerim. <gülüyor> hepimiz bir araya geldik sizi bekliyorduk arada... Eski günlere daldık birazcık da... Siz şöyle geçin lütfen barbikeyin... Başkanlık makamınıza oturun... Aa, tamam... Ee, hepimiz burada olduğumuza göre... Noksanımız var mı acaba bir Hepimiz buradayız albayım... O halde oturma açabiliriz... <gülüyor> Sayın arkadaşlar... Uzun süredir devam ede gelen dünya barışı... Eski topçu subaylar birliğinin... Kan kulüp üyelerini üzüntü veren bir işsizliğe mahkum etmiş hmm, görünüyor... İç savaşın üzerinden şu kadar yıl geçti... ...bizler hala elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Bizlere yeni bir savaş gerek. Bunu bilirim, onu söylerim. Evet ama bugünün şartları içinde yeni bir savaşın çıkması pek mümkün değil gibime geliyor. Bu yüzden çalışmalarımızı daha değişik bir alana kaydırmakta sayısız faydalar görüyorum ben. Ne gibi değişik alan yani? Ben birkaç aydır kendimizi 19. yüzyıla yaraşır... ...herhangi bir büyük denemeye girişmemizin mümkün olup olmadığını araştırıyordum. Bir başka düşüncem de balistik ilerlemenin böyle bir girişimi... ...iyi bir sonuca vardırmasının mümkün olup olmayacağı üzerine... Bu yeni girişimin ne olacağını izninizle sorabilir miyim acaba? Bu Gang kulübün geçmişine yaraşan bir projedir albayım. Bütün dünyada büyük bir olay olarak yankılar koparacaktır bundan eminim. Hem de ne yankılar koparacaktır kim bilir. Rica ederim biz be. Sayın Başkan'ın sözünü kesmeyelim devam etsinler. Evet olayın yankıları dünyayı yerinden oynatacaktır göreceksiniz. Fakat e, konu nedir? Niçin dünya yerinden oynayacak? Hangi olayın yankısıymış bu ben bir türlü anlayamadım. İçinizde ayı yakından gören ya da onunla uğraşan pek yoktur sanıyorum. Sakın... E... Evet. evet. Şimdi sizlere... ...gecelerin güneşinden söz ediyorum işte. Sakın şaşırmayın bu bilinmeyen evrenin... ...kolombları olmak belki de bizlere nasip olacak. Yani biz gang klip üyeleri. Beni destekleyecek olursanız... ...sizleri bu şan ve şerefe ulaştırmaya çalışacağım... Aynı fetih Amerika'nın 32 eyaletine yeni bir eyalet daha ekleyeceğiz. Yaşasın, bir <gülüyor> <Çok> dakika, <gülüyor> bir dakika, hemen sevinmeyiniz albay? Ne? Ne? kolay şeydir, iş <gülüyor> onu gerçekleştirebilmekte. <gülüyor> Öyle değil mi sayın başkan? E, yani biz kan kulüplerine ayak biz mi sanıyorsun Benim be? bu konuda oh. rica yani, ederim yok. baylar, baylar, rica Aa, ederim. Abi. bir saniye. Izniniz olursa sözlerimi bağlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> albayım, biz bis, de lütfen buyurun devam edin sayın başkan. Ee, son yıllarda balistik ilminin ne kadar ilerleyiş kaydettiği hepimizce biliniyor yeni çıkacak bir savaşta ateşli silahlarımızın nelere güçlü olduğu kolaycacık ortaya çıkacak niteliktedir. Topların direnme gücüyle barutun etki gücünün ne kadar sınırsız olduğunu sizlere tekrarlamayı gereksiz buluyorum. Diyeceğim şu, acaba... Evet, acaba... ...acaba bu iki ilkeye dayanarak belirli direnç şartlarına göre yapılmış bir araçla... ...aya bir gülle bir mermi göndermek mümkün olamaz mı? Barbie Kane, siz bir daha iyisiniz dostum, daha hiçbir bir düşünce bu, aman tanrım. Meseleyi her cepheden inceleyip bunun üzerinde kesin kararımı vermiş bulunuyorum Tartışma kabul etmez hesaplarımın verdiği sonuca göre Saniyede on bir bin metre hızla atılacak bir mermi aya doğru yollanacak Hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan doğruya ayağı varacak Çok Şimdi Evet şimdi Evet Konuşsanıza canım barbekeyi niye susuyorsunuz Şimdi sayın arkadaşlarım değerli meslektaşlarım bu küçük denemenin yapılmasını sizlere teklif etmekle şeref duyarım Yazıyor. New York Times yazıyor. Gang Kulüp Başkanı'nı yazıyor. Ayak edileceğini yazıyor. Gang Kulüp Başkanı'nın demeçini yazıyor. New York Times yazıyor. Evet evet ben istedim. Şef duyabiliyor musunuz? Güzel. Baltimore'dayım. oradayım Gang Kulüp Başkanı Mr. Barbeker'inle konuştum. Yeni bir demeç kopardım ağzından. E Charlie tam öbür taraftan yazdırıyor. Evet kelimesi kelimesine tabii. Para yardımı konusunda ülkedeki bütün derneklerden yağmur gibi teklif yağıyor. Amerika Bilim ve Sanat Derneği, Tarih Derneği, Coğrafya ve İstatistik Derneği, Simitson Derneği hem para vereceklerini hem de daha başka ne çeşit yardım gerekirse yapmaya hazır olduklarını bildirdiler. E tebrik tegidatlarının haddi hesabı yok tabii. Evet, evet başkan Barbecue'nin bugün yarın Cambridge'deki gözlem eminin göndereceği cevabı bekliyor. Evet peşini bırakmak yok tabii. E evet evet tabi e Yarın yine aranım hoşçakalın Şer Evet Sen miydin Hayır hayrola e, Michael acele kaydıyla bir telgraf getirdi e, Belki dedim Cambridge'den mi yoksa Evet Cambridge'den Rica etsem okur musunuz bize Mert'e? E? Ee, Rastathaneden geliyor efendim. Sanırım sorduklarımıza cevap çıkacak içinde. Canım bu ne soğuk kanlılık böyle. Açsanıza şu telgrafı. Açın okuyun bakalım ne yazıyor. Baltimore'daki gang kulüp üyeleri adına... Cambridge Rastathanesi'ne göndermiş olduğunuz telegrafınızdaki soruları... ...cevaplandırmak üzere yönetim kurulunuz. Bunları geçin geçin. Ee, evet başka ne diyorlar? Sorularınız ve karşılıklarımız şunlardır. Birinci sorumuz aya bir mermi gönderilmesi mümkün müdür? Ne diyorlar ona karşılık? Aya bir mermi gönderilmesi mümkündür. Yalnız saniyede 12 bin yardalık bir hızla giden bir mermi aya doğru gidebilir. Fakat hesap bu hızın yetersiz olduğunu göstermektedir. Ne demek yetersiz? Orasını çıkaramadım ben. Açıklıyor efendim. Diyor ki, ağırlığın etkisi merminin dünyadan uzaklaşması oranında uzaklığın karesiyle tersine azalacak. Yani bu etki üç defa daha büyük bir mesafe için dokuz defa daha azalmış olacaktır. Ay çekiminin yer çekimiyle eşitleneceği anda bütünüyle yok olacak. Yani ağırlık kuvveti aradaki mesafenin 52'de 47'sinin kat edilmesinden sonra hiç kalmayacaktır. Buna göre o sıra merminin hiçbir ağırlığı kalmayacak. O noktayı aşınca da yalnız ay çekimiyle ayın üzerine düşecek öyle mi? Orası için ne diyorlar okur musunuz Marta? Ha, ha, e, başarı ancak mermiyi göndermek için kullanılacak aracın üstün gücüne bağlıdır. İkinci sorunuz neydi Barbie Kane? Dünyamızla uydusu arasındaki uzaklık ne kadardır diye Hı. sormuştum. O sorumuza da verdikleri karşılık şu efendim. Ay'ın uzayda dünya ile en büyük uzaklığı ve en küçük uzaklığı arasında önemli bir fark vardır. Bunu her zaman göz önünde tutmalıdır. Bana kalırsa burada yerden göğe kadar haklılar. Ay apoje noktasında bulunduğu anda uzaklık 247.552 mil. Perijede bulunduğu anda da 218.657 mildir. Her iki uzaklık arasındaki fark 28.895 mildir. Bunlar da önemli ama asıl önemli olan... ...merminin aya rastlaması için ne zaman atılması gerektiğinin cevabı. Ee, bu konuda şunları diyorlar efendim... Eğer mermi hareketinde alacağı saniyede 12 bin yardalık ilkel hızını sınırsız olarak korursa gideceği yere takriben 9 saatte varacaktır. Fakat bu hızın sürekli olarak azalması halinde ay çekim alanına varması için 300 bin saniyelik yani 83 saat 20 dakikalık bir zaman geçmesi gerekir. Merminin ay üzerine varması için... ...aradaki mesafenin 97 saat 13 dakika 20 saniyede aşılacağı hesaplanmalı. Vay canına müthiş bir şey yahu. Affedersin Marta bir dakika bir dakika. Şu dördüncü soruya verdikleri cevabı kendim okumak istiyorum. Evet. Merminin varması için en uygun... Ha. ...en iyi durum ayın perije noktasında bulunacağı andır. Bu aşılacak mesafeyi kısaltacaktır. Bu... 3919 mildir. Buna göre ana mesafe toplamı 219.974 mildir. Yani, yani Yani kilometreye vurursak aşağı yukarı 345.896 kilometre diyor. El uygun zaman ne zamanmış peki? Gelecek yılın dört aralığı. Allah Allah. Niçin? Ayın perice noktasından geçişiyle tepede bulmuşunun birbirine rastlaması zorunluymuş ondan. Peki mermiyi gönderecek topun namlusunu... gökyüzünün hangi noktasına çevirmeliymişiz? Beşinci maddede onu da belirtiyorlar. Hmm. He. Ufka göre tam bir amut olmak üzere atış yapılmalı ve mermi arzın çekiminden süratle kurtulmalıymış öyle diyorlar Bundan çıkan sonuca göre top ya kuzey ya da güney yarı küresinde sıfır ve yirmi sekizinci enlem dereceler arasında bir yerde olacak Onlar da sizin düşünceniz neler albayım Buna göre de mermi hareketinden dört gün sonra yani dört aralıkta ayar araslayacak öyle mi? Evet albayım öyle <gülüyor> Lütfen Lütfen işte arkadaşlar Söz istiyorum. Sözü Sözü Sözü Sözü Sözü benim sözünü etmek istediğim nokta şuydu arkadaşlar Biz matematik mermiye Moral mermiye bir veçe vermek için Fiziksel ve insan öldüren mermiyi Bir tarafa bırakalım Mermi benim için insan gücünün en parlak bir tezahürüdür Onda her şey Özetlenmiştir İnsan mermi yaratırken ...Tanrı'ya daha çok yaklaşmıştı. Allah! Evet, Allah! Teşekkürler Sayın Albayım. teşekkürler. Şimdi... <gülüyor> ...Tanrı... ...Yıldızları, gezegenleri nasıl yaptıysa... insanoğlu da... ...Mermiyi yaptı arkadaşlar. Aa, yani... ...Yeryüzünün hızını... ...Uzayda başıboş dolaşan yıldızların... ...Küçük bir örneğini yarattı. Uzaydaki gezegenler... Mermiden başka bir şey midir arkadaşlar Elektriğin hızı ışık hızı Yıldızların Kuyruklu yıldızların Rüzgarın hızı Tanrının eseridir oh! Bizim oh! eserimiz de oh! oh! mi? Evet Dostumuz Mersin'in hakkı var Bu bizim hızımız Trenlerin en iyi koşan atların hızından Yüz kat daha fazladır Arkadaşlar işin fantazisine geniş bir yer ayırdık Şimdi asıl meselemize gelelim Görüşmelere başlayalım hemen e, Sayın General Morgan aramızdalar Gerekli bilgiyi bize herhalde lütfedeceklerdir sanırım <gülüyor> ya, Diyeceklerim şu Menzili 5000 metre olan Dalgir'in yüzlük topları Mermilerini saniyede 500 yardalık ilkel bir hızla atmaktadır ha. Peki Rodman adına ne dersin Generalim? O topta Yarım tonluk bir gülleyi 6 millik mesafeye saniyede 800 yardalık bir hızla atar yani bu sekiz yüz şimdiye kadar sağlanan en büyük kız öyle mi? E, aşağı yukarı evet. Fakat bizim düşündüğümüz yarım tonluk mermiler değil ki. Evet bu gülle ay sakinlerinin dikkatini çekecek kadar büyük olmalıdır bence. Haklısınız. Eğer ay sakinleri varsa tabi. Haklısınız ama bunun için daha önemli bir sebep var. Ne demek istiyorsunuz? Demek istiyorum ki bir mermiyi göndermek yeterli değil. Bizim bunu hedefine varacağı ana kadar bütün seyri sırasında izlemekliğimiz gereklidir. Çok doğru bu da gerekli. Siz bu mermiye muazzam bir cesaret mi vermek istiyorsunuz? Herhangi bir yüksek dağın üzerine bir teleskop yerleştireceğim Ayı beş bine kadar getirecek 48 bin defalık bir büyüme sağlayacağım Bu takdirde görünebilmeleri için Cisimlerin dokuz kademlik bir çapları olması Yetecek de artacak bile Harika şu halde mermimizin dokuz kademlik bir çapı olacak Evet Mermi için nasıl bir maden kullanmayı düşünüyorsunuz? Demir, demir döküm Demir döküm Çapı dokuz ayak tutan demir dökümden bir güblenin ağırlığı herhalde müthiş bir şey olacaktır. İçi dolu olursa evet, boş olursa hayır. Boş mu? O zaman bu bir obüs olamaz mı? Tamam, içine mektuplar konur, Ay'a dünyamızdan örnekler yollanır. <gülüyor> evet, obüs. Mutlaka bir obüse ihtiyaç var arkadaşlar. 108 pus çapındaki bir mermi 200 bin libre tutar ki bu ağırlık çoktur. Mermiye 5 bin librelik bir ağırlığın verilmesini teklif ediyorum. Cidarların iki pus kalınlıkta olması gerekiyor o zaman da. Bu yeterli mi? Hayır. E ne yapacağız peki? Alüminyum kullanacağız. Demirden 3 hmm. kat daha hafiftir. Bu konuda bir noktayı ilginize sunarım. Alüminyumun maliyet bedeli acaba son derece yüksek olmayacak mı dersiniz? Libresini 9 dolardan hesaplarsanız bin 173.150 dolar bir şey tutar. Evet. O halde oyunuza sunuyorum arkadaşlar. Evet. 1 iki Evet. Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. <gülüyor> Aya gidecekler <öyle> mi? Şöyle <gülüyor> mi? Şaşkınlar, kaçıklar, akılları başlarından bir karış havada bu adamların. Hele o barbikyen yok mu? Ah, o barbikyen. Ah, ah, o. Oh. Büyük babacım, hala mı barbikyen davasındasınız? Evet, hala barbikyen davasındayım. Hala. Ne olacak? Bu koca dünyada tek düşmanım barbikyen. Ondan başka benimle uğraşan, benden başka da onunla uğraşan mı kaldı? Öyle ama büyük babacım savaş biteli yıllar oldu. Şimdi barıştayız. Sizin de barışta olmanız gerekmez mi? Hayır gerekmez. Benim bu ülkede işim ne? Saç zırh yapımcılığı. Peki Barbie ki onunki de gülle mermi yapımı. Ben ne zaman kalın dayanıklı mermi ve gülle işlemez bir zırh yapsam Barbie Kane buna karşı ne yapıyor? Hadi söyle bakalım ne yapıyor? <gülüyor> ...sizin zırhınızı delip geçecek mermi ya da gülle icat ediyor. Gördün mü? Onun güllesi benim zırhımı delip geçiyor. Hadi ben daha sağlamını yapmak için gecemi gündüzüme katıp çalışıyorum. Bir de bakıyorum o da gecesini gündüzüne birbirine katmış. Benim yeni icadım zırhı delip geçecek yeni bir gülle icadı peşinde. İkiniz de birbirinizi bir türlü alt edemiyorsunuz ya büyük babacığım. Alt edemiyor muyuz? <gülüyor> alt edemiyormuşuz. Son defa niye kaçma çıkamadı peki? Niye çıkamadı karşıma? Korktu çünkü. Yaptığım yeni icat zırhımı delip geçecek gülleri beceremedi de ondan beceremedi. Gazetelere demeçler verdim, buyursun gelsin dersin bakalım dedim. Bana mısın demedi hiç. <gülüyor> Neden? Korktu. <gülüyor> korktu korktu. Belki başka bir işle uğraşıyordu o günlerde. Olamaz mı yani? Hayır olamaz. Balbikçinin benden benim yaptığım zırhlarla uğraşmaktan başka işi olamaz. Fakat büyük babacığım. Balbikçinin topuna 200 yardalık bir mesafe koydum. Her türlü hareket serbest de verdim. Ama yarasmadı buna. Yarasmadı kaçtı. Bu kaçma sözü ağır bir suçlama değil mi Büyük değil, Baba? Değil, değil. İki yüz yardadan yüze, yetmiş beşe, elliye düştüm. İstersen dedim 25 beş yarda olsun. Hatta ben kendim de zırhın arkasına geçip duracağım. Buyursun bakalım dedim. Ne yaptı o zaman? İlgilenmedi bile sizin teklifinizle. Demek ki? Hayır, Barbie Kane'in sizden ya da zırhınızdan korktuğuna ihtimal vermiyorum ben Büyük Babacığım. Bence Barbie Kane... Evet, sence Barbie Kane? O günlerde Ay'a gitme projesiyle uğraşıyordu. Nitekim bunun böyle olduğunu da bugün artık iyice anlamış bulunuyoruz. Saçma saçma aya gidilmez. Bu Barbie Kay'ın aklını kaçırmış. <gülüyor> aya gitmekmiş. Aya gitmek öyle mi? <gülüyor> şaşarım onun aklına şaşarım. Canım büyük babacığım bunu da nereden çıkarıyorsunuz şimdi? Barbie Kay'ın aya gitmelere kalkıyor ama balistiğe ait en ilkel bilgilerden bile yoksun. Sözde bir de toptu olacak. <gülüyor> Hesaplarında bir sürü yanlış bir sürü hata var. Hata. Bana kalırsa meseleyi gözünüzde fazlaca büyütüyorsunuz büyük babacığım. Herhangi bir cisme... Saniyede 12 bin yardalık bir hız vermek imkansızdır. Ayrıca o kadar ağır bir merminin bu hızla bile arz üzerindeki hava tabakası sınırlarını açması hiçbir surette mümkün değildir. Ya bu hız sağlanırsa <gülüyor> ya bunu sağlamayı başarırlarsa? Evet bunu başarsalar bile o büs bir milyon altı yüz bin librelik barutun ateş almasıyla meydana gelecek basınca dayanamaz. Ya dayanırsa? Dayansa da o müthiş sıcaklığa direnemez imkansızdır. Mermi topun ağzından çıkar çıkmaz erir Hele ne olacak aman biz de görelim diye Çevresine toplanacak binlerce seyircinin üzerine de Kızgın bir yağmur halinde yağar <gülüyor> Barbie Kane ile Kaptan Nicole yine dalaşmaya başlamışlar. Okudun mu gazetelerde dediklerini? Ee, Barbie Kane bence yanlış bir davranışı sürdürüyor. Kim ne derse desin Kaptan Nicole haklı bu işte. Aya gitmek bizim için bir düştür. Her düş sonunda gerçek olur ama bunu unutmamak gerek. Barbie Kane muazzam bir top yapacakmış. Bu topun ağzına bir mermi verecek sonra topu ateşlediği gibi... Mermi doğru aya Bunu düşünmek kolay asıl zor olan uygulaması uygulaması Bence Balbukey'in bu işin üstesinden gelecektir Yaman adamdır o yama. Kaptan Nicole de benim fikrimden Bak gazetelere verdiği demeçte ne diyor Kan kulübün giriştiği bu iş için yeterli para toplanamayacaktır Toplanırsa bin dolar kaybediyor Yok, Yok canım Gerçekten mi böyle demiş ya bir bahse tutuşuyorlar demek ki. 900 kademlik bir topun döküm işlemi imkansızdır. Bunda başarı sağlanırsa... Bizim için kaç para koyuyorsunuz? Bin dolar. Vay canına be. Kaptan servetine susamış galiba. Topun doldurulması mümkün değildir. Barut merminin basıncı altında kendiliğinden hemencecik ateş alacak. Ya ateş almazsa? O zaman da kaptan Nikol tam 3000 bin dolar kaybetmeyi göze alıyor. Yok canım. Eğer diyor top ilk atışta dağılmazsa... Kaptana göre dağılacak mıymış hemen? Herhalde. Yoksa dünyanın parasına bahse girer mi o da? Beşinci teklifinde parayı bu defa beş bin dolara çıkartıyor ayrıca. Olur şey değil ya. Ver bakayım. Doğru. Mermi yalnız altı mil kadar gitmekle kalmayacak. Aynı zamanda atıldıktan birkaç saniye sonra geri dönerek düşecektir. Düşmezsin. Beş bin dolar kaybediyorum. Öyle mi diyor? Evet öyle diyor. Barbecue'nin kaptan Nicole'le bahsede girişmeyi kabul etmiş mi? Yazıyor mu bu konuda herhangi bir şey? Yazıyor, kabul etmiş. Kabul etmiş mi? Etmiş, etmiş. Ay canım, olur şey değil ya. Doğru, gerçekten olacak şey değil bu. Arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturun, lütfen. Lütfen. Konumuz milli bir konudur. Kimsenin vatanseverlik duygularından en küçük bir şüphemiz yoktur. Teksaslı üyelerimiz müsterih olabilirler. Fakat madem ki ülkemizin toprakları o kadar geniş değil, madem ki okyanus güneyde bizi aşılması imkansız bir engelle karşı karşıya getiriyor, o zaman 28. enlem derecesinin geçtiği bir komşu devlette bir atış mahalli aramamız gerekiyor demektir. Bu durumda Meksika'ya savaş Savaş ilanı teklifinde bulunuyorum. Evet. Evet. Başka çaremiz yok arkadaşlar bu savaş er geç patlak vermelidir hatta hatta bugün şu anda savaşı ilan edebiliriz pekala oh, Devremenin Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yapılması zorunluluğunu kabul ediyorum Herhangi bir komşu devlete karşı savaş ilanı gereksizdir Demin de söylediğim gibi ülkemizin bir kısım toprakları 28. enlem derecesine kadar uzanıyor zaten Teksas'la Florida'nın bütün güney bölümü emrimize amadedir Florida'yı teklif ediyorum Teksas, Teksas, Teksas daha önce teklif edilmiştir Üye arkadaşımın teklifini geri almasını teklif ediyorum Kabul etmiyorum Bataklıklar diyarı sıtma yatağı Teksas yerine Güzel Florida'mızın kabulü konusunda ısrar ediyorum Teksas bir sıtma yatağıdır. kabul Fakat acaba Florida'lı arkadaşımız Kendi eyaletlerindeki ünlü sarı sıtmayı inkar edebilirler mi? Olabilir Fakat topun dökümü için toprağın killi ve kumlu olması gerek bu da ancak Florida'mızda vardır. Bu hiçbir zaman önemli değildir arkadaşlar. Önemli olan bir eyaletteki ulaştırma imkanlarıdır. Florida bundan yoksundur. Oysa Texas'ımızda Galveston körfezi sayesinde ulaştırmanın her çeşidi yapılabilir. Çok güzel çok hoş ama Texas'ın 29. enlem derecesi üstündeki Galveston körfezine karşılık... ...bizim 28. enlem derecesi üstündeki Esprita Santo körfezimize ne buyrulur? Evet güzel körfezdir. Yarı yarıya kumluktur. ...bizinki de Neredeyse bizim Florida'mızın... ...vahşi bir yer olduğunu ileri süreceksiniz. Sürsem de ne lazım gelir yani? Hala ovalarınızda seminolliler at koşturup duruyor. Yalan mı? <gülüyor> Gileyim de yabana gitmesin bari. Ya sizin o apakileriniz, o komankileriniz ...uygarlaşmış mıdırlar sanki? Rica <gülüyor> ediyorum arkadaşlar. Tartışmalarınızdan kesin bir sonuca varmamız... ...mümkün olmuyor bu durumda. Bizim düşüncemize göre... ...deneme tam bir Amerikan bölgesinde yapılacak. Amerikan mı? Yani ne demek? Ne demek? Texas Amerikan değil mi? Teksas'ta Florida 1845'te Birliğe katılmadılar mı? Elbette. Fakat biz 1820'den beri Amerikalılara tabiiz. Aman ne evet. komik ne komik. Sayın arkadaşım 200 yıl kadar İspanyol ya da İngiliz olarak yaşadıktan sonra... ...5 milyon dolara Birleşik Devletlere satıldıklarını ne çabuk unutuyorlar. Bunun hiç önemi yok bence. 1803'te de Louisiana'da 16 milyon dolara Napolyon'dan satın alınmamış mıydı? Ayıptır ayıp. Kendini federatif bir cumhuriyet olarak ilan eden bir Teksas'ta... Florida hiçbir zaman kıyaslanamaz Texas kendi isteğiyle Birleşik Devletlere katılmıştır Sebebi malum Meksikalılardan ödüp patlıyordu çünkü <Gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar, Bu çekişmeye bir son vermek zorundayız arkadaşlar evet, Texas'ın Texas birçok şehirleri vardır Çekişme giderek eyaletten şehirlere de atlarsa Tatsız olaylar çıkabilir pekala Onun için Florida'yı seçiyoruz Florida'yı ve tek şehri Tampa Town'a <Gülüyor> <Gülüyor> Oturumumuz kapanmıştır Arkadaşlar Rusya yardım hissesi olarak 368.730 ruble. Fransa 1 milyon frank. Avusturya 216 bin florin. İsveç ve Norveç 52 bin kron. Türkiye 1 milyon 372 bin 640 kuruş. Belçika 513 bin frank. Hollanda 111 bin florin. Danimarka 9 bin duka. Almanya 34 bin 244 mark. İtalya 200 bin lira. Kilise devletleri 7040 Roma eküsü. İspanya 110 peseta. İngiltere İngiltere sonucun ne olacağı üzerinde kesin bir yargıya varamadığı için Gang kulübün bu deneme hareketine 5 kuruş dahi göndermeme kararını almış. Karar meclislerce onaylanmıştır. Üstü bir para toplamışlar Büyük Babacığım Haberiniz var mı? Benim her şeyden haberim vardır Gülücüğüm Ne kadar toplamışlar ne kadar? Gazetelere göre Birleşik Devletler 4 milyon Yabancı ülkelerde 1.5 milyondan fazla vermeyi tahayyüt etmişler Toplam 5 milyon 446 bin 675 doları bulmuş hmm, Başka başka başka Topun dökümü için yer olarak Tampa Tamlı'yı seçmişler <gülüyor> Bakalım yapsınlar etsinler sonu ne olacak görürüz <gülüyor> Buralarda bir zamanlar seminoller varmış Maston. Kimmiş bu seminoller? Kırlık yerlerde dolaşan bir takım yaban kişiler. Adam sende önemli değil benim gözümde. Araziyi beğendiniz mi Barbie Kane? onu söyleyin siz. Güzel. Topumuzu bu yüksek araziye yerleştirmekle kendimize birinci derecede menfaat sağlamış oluyoruz. Ay'a daha yakın olmak için buna lüzum var mı? Tabi var. Hı hı. Fakat benim demek istediğim bu değil. Yüksek arazide daha iyi çalışılır. Çünkü bizim topumuzu yerleştirmek için açmaya savaştığımız çukurun derinliği 900 kadem. Düz arazi de buna girişseydik, su baskınına uğrayabilirdik pekala. Ee, bu yerin bir adı falan var mı? Özellikle taşlık tepe diyorlar adına. Yerlilerden kalma bir ad. Mermimiz buradan güneş evrenine doğru havalanacak mesdan. Mister Barbiekey, Mister Barbiekey. Evet, evet bu tarafa, bu tarafa. Size acele bir teklif geldi Mister Barbiekey. Teşekkür ederim, şansın zahmet oldu sana. Rica ederim Mr. Barbecue... ...görevimiz. Hoşçakalın. Önemli bir haber mi yoksa? Daha çok hayret edilecek bir haber. Nereden geliyor telgraf biliyor musun Mersin? Nereden geliyor? Fransa'dan, Paris'ten çekilmiş. Altındaki imzada... ...Michel Ardan. Michel Ardan mı? Mi? Tanıyor musun? Hayır. Fakat telgrafı çok ilginç. Bak dinle, dinle, okuyayım sana oku, okuyayım. Oku. Yuvarlak obüs yerine... ...konik üstüvane şeklinde mermi koyunuz. Bu merminin içinde... Ben de beraber aya gideceğim Hı -hı. Stop Atlanta vapuruyla geliyorum Michelle Arna. Yani, Yok canım imkanı yok olamaz Soğuk bir şaka bu İlk bakışta bana da öyle geldi Ama dur dur, dur. peşin bir yargıya varmamalı hemen Barbecue'nin farkında değil misiniz Allah aşkına Bizimle alay etmek isteyen birinin densizliği bu Başka bir şey olamaz Senin dediğinde gerçek olabilir ama bir kere soruşturmakta da fayda görüyorum ben Hemen dönüp Londra'ya bir telgraf çekelim Böyle bir vapur yola çıkmış mı Yolcu listesinde bu adda biri var mı öğrenelim Gel gel gel daha fazla vakit kaybetmeyelim buralarda Barbecue Bakın şu eli bavullu adam olabilir bence Hem galiba o da sizi tanıdı bize doğru geliyor Acaba o mu? E, affedersiniz Möster Barbecue'nde mi teşerif ediyorum? Evet benim Sakın sizde Ta kendisi Adım Michel Arda Size 25 gün önce Paris'ten telgraf çeken kişi yani. Hoş geldiniz. Tanıştığımıza çok sevindim. Size yakın dostum Meston'ı tanıtayım izninizle. Meston, Michel Ardant. Çok sevindim Mestre Meston. Ben de sevindim Mr. Ardant. Demek? Demek aya mermimizle gitmeye kesin olarak karar verdiniz. Evet, kesin olarak kararımı verdim. Sizi hiçbir şey durduramaz mı? Hiçbir şey durduramaz Mestre Meston. Size telgrafında bildirdiğim gibi merminizi tadil ettirdiniz mi? İyice düşündünüz mü bu işi Mr. Ardant? Düşünmek mi? Benim kaybedilecek vaktim var mı? Ayda bir tur atmaya gitmek fırsatını buldum. Elbet bundan yararlanacağım. Hem de fazlasıyla. Bütün mesele bu. Bana öyle geliyor ki bunu uzun uzun düşünmeye değmez. Şimdi sizi otelinize kadar götürüp bırakalım. Yarın yapılacak büyük toplantıda bütün düşündüklerinizi Amerikan kamuoyuna açıklarsınız. Buyurun gidelim. Baylar ben ne söylemici ne de bilgilim. Karşınızdaki kişi bir mermi içinde aya gitmeyi basit tabi kolay bir şey gibi görmüştür. Ama şurasını da hemen belirteyim, aya yolculuk er geç olacaktır. İnsan buna zorunludur. Bugün Liverpool'dan New York'a nasıl güvenle gidilip geliniyorsa, yakın bir gelecekte de aya, gezegenlere, yıldızlara öyle gidilip gelinecektir. Hi Express treninin aya varması ne kadar zaman alır dersiniz? Ben söyleyeyim, 300 gün. Bu dünyamızın dokuz defa turu bile değildir. Ben yolda ancak 97 saat kalıcıyım. Sizler ayın dünyamızdan çok uzakta olduğunu sanıyorsunuz Ya güneşin çevresinde 1 milyar 147 milyon persatlık bir mahrek üzerindeki Neptuna gitmek söz konusu olsaydı ne olurdu? Kilometre başına 1 dolar alınması halinde Böyle bir yolculuğa milyarder Rochelt bile katlanamazdı Bravo Mr. Arda geniş yer veriyoruz söyleminde Bizi ilgilendiren asıl konu Güneşin çevresindekiler değil aydır Bence ayda havanın zerresi bile yoktur Ya demek ayda hava yok ...acaba bunu ileri sürenler kimler bakalım? İlginler. Kim olduğunuzu bilmiyorum sizin. Yalnız öğrenmekten başka bir şey istemeyen... ...zavallı bir cahil hayli zorluklara uğratıyorsunuz. İncelemediğiniz konuların için dokunuyorsunuz halde Tehlikenin ne olduğunu bilmeyen bir kişinin... ...gözü pekliğinden ötürü tabii. Ama bu da bana ayrı bir güç veriyor. Zaafınızı çılgınlık derecesine götürüyorsunuz. Oo buna sevindim işte. Çünkü çılgınlığım beni aya kadar götürür. <Gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika. Ayda hava yoktur. Olsaydı dünya tarafından çekilirdi. Belki bilmiyorsunuz diye söylüyorum. Işınlar düz hattan saparlar ya da bir ışık kırılmasına uğrarlar. Ayda böyle bir kırılma yoktur. Bundan çıkan sonuç ayın çevresinde hava olmadığıdır. Bence bunun herhangi bir önemi yok ki. Yalnız ben de size bir soru sorayım. Aydaki volkanların varlığını kabul eder misiniz? Sönmüşlerini evet. Fakat faaliyet halindekileri hayır. Hmm, bu şu demek. Bu volkanlar yani sizin de kabul ettiğiniz sönmüşleri bir dönüm boyunca faaliyet halinde bulunmuşlardır öyle mi? Öyle fakat bu ayda havanın var olduğunu hiçbir zaman ispatlamaz. Peki 1787 yılında her şey ayın yüzeyinde birçok ışıklı noktalar gördü mü, görmedi mi? Elbette gördü fakat bu ışık bu noktaların kaynağını bir türlü açıklayamadı bize. Üstelik bununla ayda havanın gerektiği sonucuna da varmadı. Sizi kutlarım. Ay üzerinde bilgileriniz gerçekten çok kuvvet. Öyledir. Konuyla yakından ilgiliyimdir de. Ayda hava yok diye kesin bir yargıya varma balay hemen. Hava belki yoğunluk bakımından zayıftır. Yüzeydedir ama bilim bugün bu havanın varlığını genellikle kabul ediyor. Ama dağların üzerinde değil. Bence bu işte sabah etmeniz için... İhtiyazsız olmam gerek Haklısınız. Hava tabakalarından geçerken merminin hızından doğacak hararetle nasıl başa çıkacaksınız? Merminin cidarları kalındır. Hava tabakasını hızla geçeceğim zaten. Ya yiyecek içecek su ya yolda soluyacağınız hava peki? Yanımda bir yıllık ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek içecek götürebileceğimi hesapladım. Zaten yolculuğum dört gün sürecek. Şayet varacak olursanız ay üzerine düşmeniz? Dünya üzerine düşüşten altı defa daha hafif olacak. Çünkü evet. ay üzerindeki ağırlık altı defa daha hafiftir. Ama bu düşüş sizin cam gibi kırılmanıza yeti verecektir. Gerektiğinde ateş almak üzere düşüşümü geciktirecek bir füzeyi... ...mermiye koymama engel olacak herhangi bir şey var. Peki nasıl döneceksiniz? Geri dönmeyeceğim. Aa, aa. Geri dönmeyeceğim. Geri dönmeyeceğim. Kendinizi bile bile öldüreceksiniz. Üstelik ölümünüzde bilime birime yararlı olmayacak. O kadar canını sıkmayın. Üzülmeyin Oo, Ben üzülmüyorum. Hareketinizin sorumlusu başkası zaten. Gülünç olduğu kadar cahilcesine bu işe atılan kişi. Yani Barbie Kane. Ay. Kimsiniz siz? sorabilir miyim acaba? Adım Kaptan Nicole. Tahmin etmiştim zaten. Fakat tesadüf sizi yoluma çıkarmamıştı hiç. Bana açıkça hakaret ettiniz Kaptan Nikol Evet ettim. Hem de açıkça hakaret ettim. Bunun hesabını vereceksiniz. Hazırım. ...yarın sizi Skarsnow ormanında bekleyeceğim. Sabah tam beşte. Bu ormanın bir yanından tüfeğinizle birlikte göreceksiniz. Memnuniyetle. Tabii ormanın öbür tarafından da tüfeğinizle siz göreceksiniz. Hoşçakalın, Barrikay. Güle güle kaptan nikol Unutmayın. Yarın sabah tam beşte Skarsnow ormanında. Sabah saat beşte Skarsnow ormanında. Unutmam, unutmam Barrikay. <Gülüyor> Bardike... Kaptan gittin... Bardike... Mestil... Bir şey bulabildiniz mi siz? Hayır... Sanki yer yarıldı da ikisi birden içine göçtü... Ne o var ne öbürü... Aramadığım yer kalmadı... Sizden ne haber? Ben de eli boş çıktım... Acaba vurdular mı birbirlerini dersiniz? Öyle de olsa şeylerini... E, cesetlerini bulmamız gerekmez miydi? Haklısınız... ...o zaman gelin birlikte aramaya girişelim bu defa. Bana kalırsa her şey bitti. Barbie gibi bir insan... ...düşmanına tuzak kurmaya tenezzül bile etmez. Herhalde ileriye doğru atılıp... ...tehlikeye doğru yürümüştür. Belki biraz uzakta olduğumuz için silah seslerini duyamadık. Olamaz mı? Öyle de olsa sabah köründen beri ormandayız bizde. Herhalde duyardık silah seslerini. Ya geç kaldıysak? Susun bakayım. Galiba burada birileri var. Evet. Hiç hareket falan da etmiyor. Elimde tüfeği yok. Ne yapıyor öyle acaba? Tanıyor musunuz onu? Evet. Bakın bakın yüzünü bizden tarafa çevirdi. Bu bu Kaptan Nicole ne yapıyor öyle? Dev bir örümceğin ağına düşmüş küçük bir sakak koşunu kurtarmaya çalışıyor. Gelin yanına gidelim biz de. Günaydın Kaptan Nicole. Michel Ardhan burada ne arıyorsunuz? Ya sizin Barbie Kane'i öldürmenize ya da onun sizi öldürmesine engel olmaya geldim. Siz mert bir insansınız Kaptan. <gülüyor> Aynı zamanda sevimli bir insan. Barbie Kane mi dediniz? Aa öyle ya barbeki hay Allah tüh nasıl da unuttum onu. Araya, araya başım döndüm bulamadım bir türlü. Acaba nereye saklandı dersiniz? Kaptan Nikol bu sözlerinizi size yakıştırmadım dersem gücenmeyin bana sakın. İnsan düşmanına karşı saygı duymalı bence. E, gerçekten sağsa bulacağız. Tabii o da sizin gibi ağa yakalanmış bir kuşu kurtarmaya çalışmıyorsa herhalde sizi arayacaktır. Size şu kadarını da söyleyeyim. Artık Barbican ile aranızda düello meselesi kapanmıştır. Barbican ile benim aramda öyle bir rekabet vardır ki ancak ikimizden birinin ölmesi şartıyla kalkabilir bu. Sizin gibi yiğit insanlar için saçma bu. Dövüşmeyeceksiniz artık. Ben dövüşeceğim. Hayır, dövüşmeyeceksiniz Kaptan Nikol. Ben Barbican'ın en candan dostuyum Kaptan Nikol. Eğer mutlaka birini öldürmek istiyorsanız onun yerinde ölmeye hazırım. Elimle alay mı ediyorsunuz? Hayır böyle bir niyetimizde yok. Fakat ben ikinize de ilginç bir teklifte bulunmaya geldim. Sanırım buna hayır diyemeyeceksiniz Teklifiniz nedir? Bunu ancak Barbie Kane'i bulunca söyleyeceğim e O zaman hemen arayıp bulalım Barbie Kane'i Bulduk bulduk İşte bakın orada Barbie Kane, Barbie Kane. Ah, Sen misin Mastin? Buldum dostum Buldum neyi buldunuz Çareyi Mersin çareyi buldum Ne çaresi Merminin hareketinde karşı darbenin etkisini ortadan kaldıracak çareyi Sabahtan beri bu ağacın altında elimde kağıt kalem onun hesabını yapıyordum Evet bu iş suyla olacak Elastikiyeti su sağlayacak ve Aa, siz de burada mıydınız Mr. Adam Vay vay vay vay, vay. Sayın dostumuz kaptan Nikol de gelmişler Şey affedersiniz kaptan daldım Unuttum sizi birden fakat hemen emrinize amadeyim isterseniz Hayır artık bu çirkin meseleyi unutup kapatmamızın zamanıdır Mersin Barbeke'in Şimdi Nikol Nicole, Mösyö Barbecue'n size yapacağım teklifi kabul ederseniz aranızda her şey çözümlenmiş olacak. Ne dersiniz acaba? Teklifiniz neymiş sorabilir miyim? Mösyö Barbecue'n mermisinin Ay'a doğru dümdüz gideceğinden emin. Evet eminim. En küçük bir şüphem bile yok bunun. Buna karşılık dostumuz Mösyö Nicole da merminin geri dönerek dünya üzerine düşeceğini ileri sürüyor. Evet bundan da en küçük bir şüpheniz olmasın. Teklifim şu benimle birlikte gelin ikinizde merminin yolda kalıp kalmadığını bizzat görün. Ne dersiniz? Fakat ee, ben, ben, ben Ama ben diyorum ki Evet ne diyorsunuz bakalım bu teklifime Hayır. Madem ki artık karşı darbeden de korku kalmadı Bu durumda Kabul kabul Durun durun bir dakika Ben ne olacağım peki Beni burada bırakamazsınız ki Değil mi Barbie Kane? Siz ne dersiniz kaptan nikol Şimdi... Haklı değil mi Mr. Arden Çok üzgünüm Mersin fakat yapılacak hiçbir şey yok Çünkü mermi ancak üçümüzü alabilecek ama... nitelikte Sen sen ister istemez yeryüzüne kalacaksın Üstelik senin gibi güvenilir bir kişinin geride kalıp bizi izlemesinde sayılamayacak kadar çok fayda var aylar Fransa'da bir usul vardır Bu tür çekişmeler tatlıya bağlandı mı hep birlikte yemeğe gidilir <gülüyor> İzniniz olursa sizlere yemeğe davet edeyim Yarın ay yolculuğuna çıkacaklar için son defa ağız tadıyla bir dünya yemeği yemek herhalde haklarıdır 35 36 37 38 39 40 Dikkat! Ateş! <Gülüyor> güle güle dostlarım. Güle güle. Güle güle. Kayın dinleyiciler, aya yolculuk atlı oyunumuz o dinlediniz.